Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, İklim Haber'den Gülce Demirer'in haberine göre İngiltere ve COP26'ya ev sahipliği yapmayı planlayan rakip ülke İtalya arasında bu hafta içinde resmi bir ortaklık anlaşması bekleniyor. Birleşmiş Milletler'in 2020'de yapılacak olan en önemli iklim değişikliği zirvesi olan COP26'ya hangi ülkenin ev sahipliği yapacağı konusu giderek netleşmeye başladı. İki ülke arasında müzakere edilen bir ortaklık anlaşması uyarınca, İtalya, Kasım 2020'de yapılacak olan COP26 öncesinde gerçekleşecek olan buluşmalara ev sahipliği yapacak. İngiliz bir diplomatın Basfi'de İtalya'nın, İngiltere'nin başkanlığı altında gerçekleşecek olan zirvenin düzenlenmesinde de yardımcı olacağını söyledi. Son detayların çözüme ulaştırılmasının ardından 17 Haziran'da başlayan ve 10 gün sürecek olan, Almanya'daki Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nda ortak anlaşmaya dair resmi bir açıklama bekleniyor. İngiltere'nin 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefini açıklamasının ardından İngiltere ve İtalya arasındaki anlaşma gündeme gelmişti. Keşke Türkiye'de böyle bir 2050 net sıfır karbon emisyonu hedefe koysa. Geçtiğimiz ay İngiliz hükümetinin İtalya'nın COP26 ev sahipliği teklifini bırakması için lobi yaptığını ve ortaklık teklifi sundu ortaya çıkmıştı. Süreçte yer alan başka bir diplomatik kaynağa göre ise Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt İtalyan mevkidaşıyla kişisel bir görüşme yaparak anlaşmayı güvenceye aldı. Kaynak Hunt'ın diplomatik çabalarının iki Dışişleri Bakanı arasında gerçekleşen görüşmeden birkaç hafta sonra anlaşmanın sonuca varmasını sağladığını söylüyor. İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmaya hazırlanırken COP26'ya ev sahipliği yapmanın büyük bir diplomatik kazanım olması Brexit'in ardından İngiltere'nin Avrupa'nın iklim politikalarında kilit rol oynamak istediğinde kararlı olduğunu gösteriyor. İngiltere ve İtalya arasında gerçekleşecek olan herhangi bir anlaşmanın iklim uzmanları ve Avrupa hükümetleri tarafından iyi karşılanması muhtemel Türkiye'de zirveye düzenlemeye ilgi duyduğunu belirtmiş olsa da iklim uzmanları başarılı olma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor. İstanbul Politikalar Merkezi İklim Çalışmaları Koordinatörü Doktor Ümit Şahin de iklim habere yaptığı açıklamada Türkiye'nin Bond'daki iklim müzakerelerinde sonuçlanacak COP26 adaylığı ile ilgili sanırım Türkiye tarafı da Paris Anlaşması'nı onaylamadığı için 2020'yi alamayacağını biliyor ve bu yüzden de çok bastırmıyor dedi. Türkiye öncelikle iyi bir dünya vatandaşı olmak için üzerine düşeni yapmalı. Artık narin dünyamız fikri sabit bir ulusal çıkarlar zihniyetini kaldırabilecek aşamayı çoktan geçti. Ancak dış mihraklar söylemiyle beslenen ve mevcudiyetini koruyan paranoid milliyetçilik ve ulusalcılık anlayışı bunun önündeki engellerden biri. Yurtta suh, cihanda suh sözünün yurtta suh kısmının dünya vatandaşlığı için önemi bazen atlanıyor ve zihinler sadece ikinci kısmında takılı kalıyor. Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağı Akisar Barajı ile iç içe bir alanda yapılan siyanürlü altın ve gümüş madeni çalışmaları halkın tepkisine rağmen devam ediyor. Çanakkale Kent Konseyi çalışmalarını sürdüren şirkete karşı Twitter'da hashtag hepimizin diyerek tepki gösterdi. Çanakkale Kent Konseyi Kanadalı şirketin Türkiye'deki işletmesinin Kirazlı Balaban mevkii ve Bayramiç Cazgırlar Köyü arasındaki sahada altın madeni çalışmalarını devam ettiğini belirterek Buna karşı sosyal medyada kampanya başlatacaklarını duyurdu. Çanakkale Kent Konsey Çevre Meclisi Yürütme Kurulu'nun yaptığı yazılı açıklamada, bahsi geçen alan bugüne kadar karaça ağaçlarına, meşelere ve doğal yetişmiş makilik orman örtüsüne ev sahipliği yapmıştır. Hayvanların, börtü böceğin mikroskobik ama ekosistem için tartışılmaz küçük canlılar için yaşam alanı olmuştur. El değmemiş, etrafında hiçbir yerleşim alanının olmadığı, Doğal bir su toplama havzasıdır. Oysa bugün on binlerce ağaç katledilmiştir. Yaşayan bir canlı türü kalmamıştır. Ve yaşam adına en vahim sonuçlardan biri olan su da korkarız yakında kalmayacaktır ifadelerini kullandı. Konsey herkese #KazDağları hepimizin etiketine destek olmaya çağırdı. Danimarka Meteoroloji Enstitüsü'nden bir ekip tarafından çekilen fotoğraf, Grönland'da buzulların hızla eridiğini gözler önüne seriyor. Fotoğraf ekibin kızakla yaptığı yolculukta, köpeklerin eriyen buzullar nedeniyle bilek seviyesindeki suda koştuğunu gösteriyor. Fotoğraf Grönland'ın kuzeybatısında yer alan Ingelfeld Branding Fjord'unda çekildi. Yetkililer diğer bölgelerde eriyen buzul sularının yüzeydeki çatlaklardan aşağı indiğini fakat bu bölgede buzullarda çatlak bulunmadığı için eriyen suların yüzeyde kaldığını ve bu görüntünün ortaya çıktığını söyledi. The Guardian'da yer alan habere göre Danimarka Meteoroloji Enstitüsü'nden iklim bilinci Ruth Motram, Bu mevsimde ulaşım için en pratik yöntem hala kızak. Kış mevsiminde bu bölgede çok sağlam bir kalın buz tabakası oluşur ve eriyen buzun sularının aşağı inmesi için çatlaklar oluşturmaz. Geçtiğimiz hafta güneyden gelen sıcak hava dalgası nedeniyle çok yüksek sıcaklıklarla karşılaştık dedi. Enstitü geçtiğimiz çarşamba Grand London kuzeybatısında kalan Kanak bölgesinde hava sıcaklığının 17,3 santigrat derece olarak ölçtü Grönland'da. Yetkililer buzul sıcaklığın yaz koşulları için bile yüksek olduğunu belirtti. Normal şartlarda Haziran-Temmuz aylarının sonuna kadar buzul erimesiyle karşılaşmadıklarını söyleyen Motram, bu sıcaklıklar olağan dışı olmasına rağmen daha önce görmediğimiz aşırı bir hava durumuyla karşı karşıyayız. Bunda küresel ısınmanın oynadığı rolü doğrudan söylemek için henüz erken diye konuştu. Doğrudan veya dolaylı.